ilahlara yeni genç bedenleri sunarken. Şiddet yüklü bir toplumda, küçük kıvılcımların dahi linç yarattığı coğrafyamızda buna dur diyecek bir devlet yetkilisi yok mu diye düşünüyor insan. Ne yazık ki yok. Çünkü askere gitme törenlerinin bir mesaja dönüştürülmesini isteyen devletin kendisi. Sıcak bir Mayıs gecesi İstanbul sokaklarında kıyamet kopuyor. Arabalardan sarkmış gençler, ellerinde bayrak, canhıraş bir şekilde bağıran kadınlar, ana arterlere çıkan trafik felç. Camdan dışarıya rastgele ellerindeki tabancalarla ateş açanlar. Kulakları sağır eden kornaları, sloganları duyanlar tedirginlikle kaldırmak kaçışıyorlar. Arabaları kaplayan dev bayraklar, çalan kornalar ve en büyük asker bizim asker sloganları. Beyoğlu'nun dar ve trafiğe kapalı alanlarında da aynı görüntüler. Son yıllarda adeta bir resmi töreni dönüştürülen, tüm trafik kurallarının ihlal edildiği, insanların korkudan kaçıştığı ve sabaha kadar süren kutlama çılgınlığının yarattığı gürültü, atılan kurşunların kime isabet edeceğinin tedirginliği. İtiraz edenlere verilen cevap adeta kutsal bir buyruk. Cevabı duyan da susuyor ya da bir şey yapamayacaklarının hıncıyla arkasını dönüp gidiyor. Trafik polisinin çevirdiği konvoydakilerin verdiği cevabın etkisiyle kitlenen polis elindeki evrakları bir işlem yapmadan iade ediyor. Asker uğurluyoruz işte sihirli cevap bu. Asker gidecek geri gelecek sloganları naraya dönüşürken tüm toplum bu kutsal ayine davet ediliyor gönüllü gönülsüz. TSK kış tatbikatını andıran bu çılgın kutlamalara bir dur diyen olmayacak mı?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 En çok ihtiyacımız olan toplumsal barış, devlet eli ve gözetimiyle unufak ediliyor. Militerizm ruhumuza işlemişken, ilahlara yeni genç bedenler sunma törenlerinin bir parçası olmamız bekleniyor. Kaldırımda yürürken, askeri uğurlama konvoylarından sıkılan silahların yarattığı gürültüden korkan ve ellerini sımsıkı tutan oğlumun, baba savaş mı çıktı sorusuna cevap vermekte zorlanırken bir an olup bitenlere sessiz kalarak bu kutsal ayini onaylayanlar arasında hissettim kendimi. Artık zamanı gelmedi mi bize 3 ayda bir dayatılan bu kutsal uğurlama törenlerine karşı sesimizi çıkartmanın, militarizmin sadece genç bedenlere ölüm aşıladığını görmenin, sivil bir dünya için yaşama dair ne varsa sahip çıkmamız dileğiyle. 22.05.2008 Şaban Dayanan